Dolayısıyla çok kez Antalya'ya Antalya'yı ziyaret etme fırsatı bulduk. Daha önceki programlardan da hatırlayacağınız kadarıyla hem Bienelin açılışında Yeltek Ömle beraber Antalya'daydık.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 Mimarlık bir yaneli olmuştu Antalya'da. Biliyor muydunuz? Yok. Burada bir kısım böyle kutular falan koymuşlardı. İşte Dikkatinizi evet. çekmiş miydin? Evet evet. Dün aldılar. Aha, Dün. Onlar... Ne düşündünüz onları gördüğünüzde? Vallahi hiç kullanılmadı ki getirildi, konuldu oraya. Kullanma amaçlı olmadı. Kullanan da görmedi. Çocuklar içinde paten kaydı hepsi çok da merak ettim Neyse, ne amaçla ne? amaçsız düştüğü şeyler yaptım yani anlatan yani. da olmadı mı olmadı. yok yani anlatama boşver yani getirildi oraya konuldu da yani bir faaliyet görmedik biz yani içinde bir şey mi yapılacaktı niçin yapılacaktı Hı. niye getirildi bunlar konuldu konuldu bir aşağı gitti bir yukarı gitti hem de sıra bu <Gülüyor> ya. Mi? ya. Mimarlık Biyeneli oldu Antalya'da. Biliyor muydunuz? Onu bilmiyorum. Mimarlık neyi yapıp? Biyeneli. Sergisi. sergisi. Sokakta özellikle ha, kale içerisinde bu son, son. bir şeyler konuldu sağolun. Şey, şu kağıtlarda nereleri restore ettiklerini gösteriyor. Ne düşündünüz bize? O şeyde kapalı yolda okumadık. Hı hı. Hı hı. Ben esnafım hı hı. kale içinde, ben de tarihli günahın içinde, Yunan binasının içinde. Harika. ...103 yıllık bir günah. Ondan burayı merak etmiştim. Evet. E, Mimarlık bir oldu Eylül ayı ile Ekim ayı içerisinde. Evet. Biliyorum. Belki görmüşsünüz. Gördüm. E, ziyaret etme şansınız oldu mu? Neleri gördünüz? Aklınızda kalan bir şeyler var mı? Şöyle söyleyeyim. Kesik minarenin orada asılan panolar vardı. O panoları hı. baktım, inceledim biraz fazla. bazı Bazılarını anladım, bazılarını anlamadım. Parkın içine kurulan e, kasalardan yapılmış evler vardı. Evet.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 Çözemedim ama şekillerden ne demek istedim, <gülüyor> yani. anladın? <gülüyor> mimarlık BNL'i olmuştu, duydunuz mu Antalya'da Mimarlık BNL'i diye mimarlık sergisi? E Antalya'da yeni fazla değil mi? Öyle yani. mi? Hiç böyle sorun neden olmadı mı? Denk Hiç gelmedi. De Yollarda küreler koymuşlardı, beyaz renkli falan, Hiç onlara dikkat edilecekti <gülüyor> ben. Allah Allah, taksiciden o nasıl şey görmedim. Ne zaman koymuşlardı? Ee, Eylülle ile Ekim ayında. Mimarlık BNL'i vardı, Antalya Mimarlık BNL'i, duydunuz mu? E, Tarık Akıltopu vardı var o... Tarık Akıl Topu vardı. Antalya'nın mimarı. Bu heykeli bir heykeli buraya konduran adam. Tarık Akıl Topu. Çok iyi bir adam. Uzun, zayıf. Şair. Şair Yok. Mi? Şair Adem dedi başka. Tarık Akıl Topu. Oturduk çok kahve içtik. Babacan bir adamdı. Ne yetkinlik evet. vardı Antalya'da. Evet. şöyle böyle beyaz delikli bir top koydular. Evet. Gördünüz mü onu? Gördüm gördüm. gördüm. Benim torunun içerisine girip bakıyordum. O i̇çerisinde su doluydu. O mesela o serginin bir parçasıydı işte. Şu yerde yani, denk geldiniz mi? Ya, başka yerine rastlamadım. Mimarlık üzerine öyle bir yetkinlik. Valla bizim vatandaşımız anlayabilse öyle şeyler anlayabilse biz daha çok ilerilere gideceğiz de bizim vatandaşımız anlayamıyor öyle şeyleri. Atamıyorlar. O topu o beyaz şeyin anlamını bilmiyorum. Bir yazıda okuduğum o da letince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 Antay'da ben bütün binalara baktığımızda iki imacı görüyorum. Belediyedekiler de önemli. Bir yere imar izni verilirken çok dengesiz yapıyoruz. O zaman yapılar da dengesiz gözüküyor. Hayatın akışı da dengesiz oluyor. Evet ön tarafı yüksek yapıyorlar. Deniz kısmına gelen yeri yüksek yapıyorlar. Arka taraftakiler alçakta kalıyor. Bu sefer ne oluyor? Meltemi, o rüzgarlar yani o ayrı akı bir taraftaki olay. binalar almıyor. Bunlar da mimarların hatası oluyor. Mesela ben Zürich'de bir yapı gördüm. Bir gördüm. Bizim burada kimse yapmaz. Yamaj'a adam ev yapmış. Evin şu anki değeri, oradaki değerine göre söylüyorum, 2 milyon franc. Yani 3,5 trilyon, 4 trilyon lira TL'ye paraya vurduğumuz zaman. Yamaj, buraya yapmış. Bu evin çatısı dam olarak yapmış, bir üstteki evin balkon oluyor. Ömür, yalan. Basamak şeklinde hı hı. ve kedi merdiveni dediğimiz yer olarak da yatay merdivenler yapmış. Hı hı. Merdivenler açıktan ve hepsini satmış adam, çok rahat. Hı. Herkes önü açık, göl manzarayı çok rahat görüyor. Sessiz şeyi koymuş, e, yalıtım yapmış, tam da sen istediğin adam boştur, bir alttakinin evinin üzerindesin aslında ama rahatsız etmiyorsun. Saksılar koymuş güzel çiftlikler için. Hani, o işte bir bana göre mimarlık eseri, hı hı. Yani görsel olarak hem tat veriyor, hem rüzgarı kesmiyor, hem güneş ışığını kesmiyor. Hı hı. Bizim bakalım yapıyoruz. Bir daha ise iki daha yapacaksa kat karşılığı aldıysa önce kör tarafı yapıyoruz, sattıktan sonra ön tarafı yapıyoruz. Benim bina <gülüyor> <Evet. mayan> var, <gülüyor> ben de gitmiş ben. çevresi açık diye bir bina almış. Hatta bir iki önce tam orta kalan binaları yapmış. 7 yıl sonra bir gittim evvel diye benim evi bulamadım diyor. Her tarafa patlın olmuş diyor. Bu belediyede ima çizimlerinde de böyle hatalar var. En fazla iki ev arka, önün arkada iki ev koysa, biri de arkaya sokak, biri de sokak koymuş olsa, en azından biri güney cepheyi alırsa, yani Batı diye bir olsa biri de o iyi rahat görür, mesafe olur, hava akım rahat olur. Ama işte önce bilimardan anlattım, onlar güzel çizerse, bizler değil de belki bizim torunlar, ...binalara baktığı zaman daha bir güzellik görebilirler. Körün üst üsü mevzuluyorum. Onun böyle çok konuşuyor? Allah. Ben bir üst ünlü öğretmen çıktı. Ben lise mevzuluyorum. Öğretme konumu mezunu. Ne istiyorsun? Koğun üstü onu ya. 440 Türk Mimarlıkla tamam. ilgili program yapıyorum da. Tamam. Burada eserler sergilenmişti meydanda. Biliyorum biliyorum. Şurada bir şeyler... Aha. Evet tabii tabii. Gördünüz mü? Şimdi her şey bittikten sonra evet. da böyle insanların hakkında ne kaldı? İzleyebildiler mi? Ziyaret edebildiler mi? Onları bir soruşturuyorum da sizin de görüşlerinizi almak istedim. Tabii tabi, tabi İncelediğimde insanların onları kullandığını gördüm. Hatta... <gülüyor> <gülüyor> Çünkü biraz önce de röportajda bir beyefendiyle konuştuk. Torunuyla beraber gelmiş. torunu onun içerisinde gezmiş, oyunu ses etmiş evet, falan. Evet böyle. çok güzel. O ee, i̇nsanlar onları kullandılar. Fızklama şeyleri vardı vesaire. Çok güzel, o, e, çok estetikti şekiller. Ya yani basit gibi ama arada bir şeymiş gibi ama hani halkın yürüme yolu üzerine konulması çok dikkatimi çekmişti. O çok güzel. E, daha önceki yıllarda da böyle şeyler e, takip etmiştim çok güzel. insanların böyle zihinlerini parlatır şeyler bunlar yani sanatsal, estetik vesaire o tür duygular hatta böyle kullanılabilir e, şekilde kullanılması e, bir kere o içinde yaşamak gibi bir şey e, demek ki o tür mekan tasarımlarında falan içinde yaşamayı falan hep planlamak gerekiyor sanıyorum öyle düşünüyorum e, tabii şimdi e, ülkenin bu e, ekonomik zenginliğiyle ilgili bir şey aynı zamanda ama e, illa da çok zengin olmaya da gerek olmadan böyle estetik kaygılarla bir takım yapılar oluşturulabilir yani basit şeyler değil mi basit yani? şeyler gibi. Evet oraya da gibi dururken e, ve evet dikkat çekici. Yani ben bu demek ki e, şehir işlerinde belli alanları düzenleme de düşünüyorum ben belli alanları düzenleme de böyle bir takım estetik kaygılar. <gülüyor> insanların kullanma çok soğuk şeyler değil de sıcak içinde yaşayabileceği bu tarz e, e, biçimler üretmek falan e, harikaydı o açıdan ben bir halk eğitim olarak düşündüm onu. onlar da sizin orada olduğunuzu fark edecekler. Evet. Yani daha da da görüş sanırsam daha da fark edecek. Sadece eleştirmiş olay söyleyebilirim. Memnun. Yani resim sanatla da ilgileniyoruz. Eee çok köşeliydi. Hı. Yapılan şeyler köşeliydi, köşeliydi öyle. O dikkatimi çekti. belki çok daha yumuşak. Evet. O kadar bir de yapım malzemesi var ki mimarların kullandığı olarak. ben ona bakarken tam... Yani yapılmış olmasına ben çok büyük saygı duyuyorum bu Dediğim gibi mimarların kullandığı malzeme de incelemiş oldum. Ee, Tabi biraz ucuza şey, <gülüyor> kaçırmış tabii, tabii. Kütçeler, ama o kadar böyle çok malzeme var ki çok enteresan. Daha estetik, daha yumuşak. Şu ortada duran ne olduğunu biliyor musunuz? Onu biliyorum, onu merak ettim. Bir barkod galiba. Hı hı. Hani onu bir e, okuttuğumuz zaman bir yere bağlamamız gerekiyor abi yani internette. Ha, onu yaptım, değil mi? Hayır yapmadım ama ne olduğunu en azından biliyorum yine. <gülüyor> e, mimarlık BNL olmuştu. Evet. Eylül, Ekim ayı içerisinde. İlk, İlk ay önce falan. falan. Diğer şeydir görebilmiş şansınız oldu mu? Yukarıda kaleç şey orada vardı. Hı hı. Ama hani yani çok meraklı değilim. Sadece şu önümde olduğu için ben bu nedir falan diye gidip bakınca anladım. Kiatta iPhone'a şey indirdim, barcos. Sen programı ama gidip onu okutmadım. <gülüyor> <gülüyor> Belki şimdi okutursun. <gülüyor> ya telefon tavırda indirdim. Aha, eyvah. iPhone 4 vardı. Şimdi hani yani en azından biliyorum. Aha. Hani ama bence şuna 10 kişinin 8'i bilmiyordur ondan. Sizin duydunuz mu öyle bir etkinlik olduğunu vesaire? <gülüyor> Yok. E, bunun yanında bir tabela vardı. Orada açıma vardı. Orada orada da bu işte BNL'den nereden bahsediyoruz diye hatırlıyorum haye. Hani kapalı yolda da bir iki tane görünce anladım zaten. yani bununla ilgili galiba bir şey var. Bir organizasyon tarzı bir şey olduğunu. O zaman anladım ve direkt hiç e, ilgi alanıma girmediği için şeyi kesdim yani. Peki şey, yani başka konuşan... Eden, Yok, ben şimdi ha, şeyden merak ediyorum. Şey ama onu çok soran insan var ne olduğunu. Ben 3-4 evet. bir şeyde anlattım.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 Gelmesi. Ama şimdi biz yine iyi kötü biliyoruz da yani 40 yaş üstü onlarla ne onun anlamadı bende hani güzel şimdi tabii gençler peki, biraz daha aşina yani şu partide nasıl bir şey olmalı acaba yani onu, onu anlatmak Olmuyor da dert ama. değil mi? Ya, Abi, yani o, yani o... onu anlatabilmen için eğitim seviyesini atmaz. lazım <gülüyor> Yani onu biz anlık anlayalım hani bize ama e, şey anlatamazsın yani. 40 yaş üstü ya da yaş bilmiyorum ama o biraz insana göre de Hı -hı. bence güzel ya Teşekkür yani yine şey yapıl bence yani böyle belli başka yerlere bu tarz şeyler yapılabilir. Teşki senede bir bu, bu sergini yapıyorlar ki hani şehirde mimarlığa dair bir şey olsun ve Türkiye'deki tek mimarlık bir bu arada yani Türkiye'de düzenlenen tek mimarlık o, bir, bak, bir yani Antalya'da. Bunun yanına bence ha, bu güzel tabii diyor fazla kesme. Ama bence şıklı. belki bir iki tane daha en azından yani görselliğe daha açık bir şekilde, daha anlaşılır bir şekilde bir şeyler daha konabilir ama bilgiler mi açısından mı yoksa anlaşılır herhangi bir obje? Tabii bu ya yani, gerçekten şu doksanı bunu diyor yani en yani. yani, yani, azından tam hani, mimariyle ilgili bir şey bir Hemen Madrid'tan da basit.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 e, kentilerle e, röportaj yapma şansını bulduk ve onlara e, Mimarlık BNL'ini sorduk. E, sanıyorum ki kapsamlı bir toparlama oldu e, her açıdan. E, aslında akılda kalan da şu oluyor bu röportajların sonunda da doğrusu insanın hakkında canlanan e, demek ki e, BNL daha alternatif e, araçlarla kendi düzenlendiği kentteki insanlara ulaşma yöntemleri Geliştirmeli. çoğu zaman biyenerlin biyenerlin farkında olan ya da onun onun içinde sergilenmiş olan işleri görmüş olan kişiler zaten hali hazırda o çevrenin içinde yaşayan ve bütün günlerinde çoğunlukla orada geçiren esnaflardı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 Görülse ve anlaşılsa bile akılda kalıcı e, olacağına dair bir garanti vermiyor. E, bu da bence e, organizasyon için önemli bir not. E, bir şeyi sadece yapıp onu e, kamusal alanda paylaşıyor olmak e, yeterli değil. E, dil problemlerinden konulmuş olan işin e, kendi grafik diline kadar e, anlaşılmaya e, dair kendi içinde problemler yarattığını da röportajlardan duymuş olduk. Ama ne olursa olsun bütün bunları da bir sonraki bir genelde bir ileri adım atmaya yönelik bir bilgi olarak değerlendirmek lazım. Hepinizi programı dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Açıkmiyanlık. adresinden de bize her konuda ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Very good, Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmam. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. <gülüyor> Katkılarından dolayı Kale Bodra teşekkür ederiz.